Su hakkında hoş geldiniz, ben Akgün İlhan Ben Nurhan Yüce Bugün su hakkında Türkiye'deki bir fenomenden, e, kent ormanlarından daha doğrusu Türk, her yerde olan bir şey belki kent ormanları ama Dünyanın ee, her yerinde var Evet var ama kent ormanı alt, adı altında hani böyle piknik mesire yeri yapmak için var olan doğal ormanı yok etmek, katletmek Türkiye'den başka bir yerde yok diye düşünüyoruz O yüzden bu konuyu ele alacağız İstanbul gibi e, rant noktalarında bir avuç kalmış ormanlar üzerinde baskıları olan şehirleri düşündüğümüz zaman çok önemli bu konu. Türkiye'de iklim değişikliği yüzünden de e, son üç aydır yani yaz ayları boyunca e, gündemimizi meşgul eden orman yangınlarından hepimizin haberi var. Evet Onlardan dünyanın dört bir Hı. yanında olduğu gibi çok sık. Ee, i̇klim değişikliği, orman hmm. yangınlarının sayısını ve şiddetini, süresini arttırdığı bir gerçek dünyanın dört bir yanında yaşanıyor. Türkiye'de bu konuda nesibini gösteriyor. ...kendi üstüne düşen kısmını alıyor. Hı hı. E, ama bu yetmezmiş gibi... ...Türkiye'de aynı zamanda... ...rant amaçlı ormanların da... Evet. E, ...yakıldığını biliyoruz. Hatta e, ormanların... E, ...yangını önleme kısmında insanlar... ...dersinde olduğu gibi hani müdahale etmeye... ...kalktıklarında bile... E, ...engellendiklerini de biliniyor. Evet. Yani sonuçta... ...geçtiğimiz hafta örneğin Cerat Tepe'yi... E, ...ele almıştık biz. E, Cerat Tepe'de... E, ...madencilik faaliyeti... Hı. ...için... E, ...yüzyıllık ormanların... ...yok edildiğinden bahsetmiştik. O dönemdeki... E, ...o programda da... E, ...aktarmaya çalışmıştık. Bu ormanları katledenler... E, ...şirketin yetkilileri... E, ...burada... O, Ağaçları kesiyoruz. Biz bunun e, belki 15 katını başka bir yere dikeceğiz diyebilmişlerdi. Devlet orman... yetkilileri de diyor Nurhan sadece şirket aynen. değil. Aynen. Evet yani ormana bir aynı bakışı kafadan, gösteriyor. Aynen. Belki o yüzden şey diye e, giriş yapabiliriz. Bir kere orman nedir diye bir giriş yapabiliriz. Sonra kent değildir aynı evet, zamanda. Bir de kent ormanı nedir deyip asıl konumuza... Başlayabiliriz ya, Basit tanımlar var aslında Orman onu oluşturan ağaç topluluğundan Daha çok şey ifade eder Ormanda yapılacak basit bir gözlem bile Bu tanımlamanın Ne kadar e, doğru olduğunu Gösterebilir e, Gerçekten de orman ağaçları Havası, suyu, toprağı, diğer otsu Ve odunsu bitkileri e, Mikroorganizma ve hayvanlarıyla Kendine özgü bir ekosistemdir Evet bütün bu e, canlı, cansı varlıklar arasında beslenmeye, mekan edinmeye, hatta solunum yapmaya kadar tüm yaşam koşulları için karşılıklı etkileşim ağı bulunmaktadır. Evet, Orman, ormanına baktığımız zaman onu oluşturan öğeleri... E, varlıkların bu etkileşimde meydana gelen enerji akımı ve madde döngüsüyle sürdürülebileceğini de görüyoruz. 5 metreden daha boylu orman ağaçının baskın olduğu ve birbirlerini etkileyecek sıklıkta bulunduğu, kendine özgü bir iklimi ve toprak koşulları oluşturduğu bir yaşam birliğinden bahsediyoruz. Yani orman deyince aslında yaşayan bir şeyden bahsediyoruz. Ormanı oluşturan sonsuz sayıdaki tüm madde ve olaylar birbiriyle karşılıklı ilişki ve etkileşim halindedir Yani aslında bir ilişki ve etkileşim ağından da bahsediyoruz Bu haliyle orman çok sayıda bitki ve hayvan popülasyonlarından oluşan bir yaşam birliği bir ekosistem hatta büyük bir canlı organizma olarak da tanımlanabiliyor En baskın ele elemanı ağaçlar Biz hep böyle ağaçtan ibaretmiş gibi görüyoruz ormanları Ama orman sadece ağaç değildir duyuyoruz e, Ama önemli unsuru yani Önemli unsuru tabii Evet ağaçtır bu nedenle de Böyle bölük pörçük bir halde ilerleyemezsiniz ormanın Aynen. içerisinde bir bölümünü kestiğinizde o ormanın bütünlüğüne müdahale etmiş olursunuz Zarar vermiş oluyorsunuz evet, evet o yüzden de hani ormanın içerisinde bir bölgenin ağacını kestim bir sorun olmaz ormanın bütünlüğünü yok etmedim diyemezsiniz hı hı. Bütünlüğünü zaten bozmuş olursunuz o yüzden e, ormanın içerisindeki her bir ağaç da aslında e, o ormanın bütünlüğünü oluşturduğu için önemlidir. Evet. <gülüyor> bir de kent ormanı e, meselesi var e, ki bugün aslında onu e, anlatmaya çalışacağız. Onun üzerinden aslında bir İstanbul'un su meselesini anlatmaya çalışacağız. Kent ormanı ise şehirler içinde ve çevresindeki yol kenarı ağaçları ile park, bahçe ve korulardaki... Bütün odun bitkileri içine alan e, Vejetasyona uygulanan Teknik ve biyolojik faaliyetleri e, Kapsıyor Kent hı hı. ormancılığı halkın eğlenme Dinlenme ve sağlığına hizmet eden Kent e, ekosistemini düzenleyen Ve kent içinde ve çevresinde bulunan Ağaç, ormanlar ve bunların Tesisi, yönetimi ve planlamasıdır Diye geçiyor Evet, uzun, bir, çok, tanımlama. evet, uzun bir tanımlamalar Kitabi tanımlamalar <gülüyor> yapıyoruz Ya da aktarımlarda bulunuyoruz Evet. Şimdi e, bu tür bu terim aslında ormancılık literatürüne yeni girmiş olan bir terim. Yani yeni dediğimiz son iki on senedir falan böyle devam eden bir şey. İlişkili olduğu temel disiplinler çok eski ama. Bu tür ormancılık başlangıçta park, bahçe ve yol kenarlarındaki ağaçların yetiştirme ve bakımıyla sınırlı kalmıştı. Ancak günümüzde kent ormancılığı denince aklımıza şunlar geliyor. Ee, bu tip ormancılığın günümüzde kastedilen anlamı şehir halkının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik refah için ağaç yetiştirmek ve yönetmek diye de tanımlanabiliyor. Hı hı. Evet. Aslında daha yeşil kentler diye ifade edebileceğimiz bahçeler, evet. parklar, Aynen. bahçeler. Aynen öyle. Evet. Zaten bu... 2013'te de e... uzun gitmeden <gülüyor> <Evet. gülüyor> sonra, <gülüyor> evet. 2013'te de buradan hareketle aynı zamanda e, o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talimatıyla. İstanbul'un 7 tepesi var. İşte 7 tepeye 7 tane ayrı e, kent ormanı yapalım diye bir girişimde bulunuldu. E, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel o dönemde bildirmişti. Elmalı Kent Ormanı şöyle demişti. E, Elmalı Kent Ormanı 7 bölge, 7 park projesi kapsamında bir ormanda Avrupa yakasında Ali Beyköy'de kurulacak diye 2014 yılında pek çok o, haber yer almıştı. Türkiye'nin yedi bölgesi ve 81 ilinden esinlenerek hazırlanan şehir ormanı Beykoz'un turizm vizyonunu güçlendirecek falan deniliyordu. Sözde bu orman projesi e, ziyaretçilere doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda piknik, spor, dinlenme pek çok aktiviteyi bir arada Yapma imkanı tanıyacak ama e, şimdi baktığımız zaman somutta ne var diye yedi tane mesire alanı var. Restoranlar, kafeler, sergi alanları, mescitler, çeşmeler, spor alanları ve sosyal tesisler yer alıyor. Yani ormandan başka aslında <gülüyor> her şeye benziyor denilebilir. Yeşillik bir alan diye bakmak lazım buraya. Ya. Hem öyle her şey yer alıyor bir yandan ama bir yandan da şöyle e, bu olumlu şeyler anlatıyorlar aslında tabii, o dönem evet içerisinde. Ee, yine e, aynı dönemlerde baş, e, bu sefer Veysel Eroğlu başta Surgutan Gazi olmak üzere bütün İstanbul'u çiçek gibi yapacağız. Kent Hı -hı. ormanları yapacağız. Kentin her tarafını ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımız buralarda güzel dakikalar yaşayacak. Bu kent ormanı birlik beraberlik kardeşliğimizi daha da pekiştirecek gibi şeyler de bulmuştu. bir vaatte bulunuyorlardı yani İstanbul ve benzeri illerde daha fazla yeşil alan olacak kentin içerisinde diye. Şimdi 20 Ağustos Pazar günü ise Kuzey Ormanları savunması bir e, basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasına neden olan şey de işte tam bu orman ve kent ormanı üzerindeki e, ayrımdan kaynaklanıyordu. Çünkü İstanbul'un önemli su varlıklarını da barındıran, tarihi su varlıklarını barındıran e, Kuzey Ormanları'nda bir kent ormanı inşa edilmek isteniyor. Evet. Yani buradaki mantık hatası buradan ortaya çıkıyor. Bir orman var, doğal bir orman. Doğal bir orman, var, orman evet. var. Bu doğal ormanı e, indirgiyorsunuz. E, mesire yerine. Mesire yerine indirgiyoruz yani. Dönüştürüyorsunuz ve bunu da e, kent ormanı yaptık diye yapıyoruz diye anlatıyorsunuz. Evet. Kent ormanına ihtiyacımız var, kentlerin içerisinde. Ama bunun için var olan Ormanları doğal ormanları yok etmememiz gerekiyor Aynen öyle Nurhan Bir de baktığımız zaman zaten var olan bir sürü parkımız vardı Mesela bir 20 sene önce bile onları bile koruyamıyoruz Yani evet. şimdi var olan orman parkların korunması lazım Bir de üstüne yenilerinin eklenmesi lazım Çünkü şehir gittikçe büyüyor ve nüfusu da artıyor ama yapılan tek şey maalesef ne korunuyorlar ne de yenileri ekleniyor bu parklara. Tek yapılan şey senin de dediğin gibi zaten var olan bir ormanın kalitesini düşürmek aslında. Hmm. Yani mesire yerine çevirmek doğal bir ormanı. O yüzden başta bu tanımı yapmak istedik zaten. Yani kent ormanıyla doğal orman arasındaki farka. Devam edelim. Kuz'un yaptığı evet. e açıklamadan e bahsedilen kent ormanının ismi Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı. Evet. Ee, Malova kemerinden Ali Bey Barajı'na kadar uzanan göl ve su havzasını e, kapsayan bir alanda e, yapılıyor. Bu alanın e, bu proje ile yani bu bölgenin tarife tehdit ededi, e, eden bir proje halinde. E, üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve Kuzey Marmara otoyolu ile zaten parçalanmış Hı -hı. olan yani or, Belgrad Ormanı içerisinde şey var e, bu projeler var etrafında Kuzey Marmara Otoyolu ise bizzat içinden, içinden geçiyor, geçiyor. Hı -hı. zaten parçalanmış durumda e, Buna bir de Kent Ormanı e, projesi eklenir halde e, evet. çünkü bu Kent Ormanı'nın iç, e, içinde de yapılaşma var aslında şimdi onun verilerini de e, şey yapacağız e, aktarmaya çalışacağız Hı hı Evet. Etap etap tamamlanmaya çalışılıyor. Yani hı hı. bir anda olmuyor. O yüzden e, çok fark edilmiyor olabilir. Zaten gözlerden ırak bir bölge olduğunu da unutmayalım. E, şimdi kuzey ormanlarının 1.683.426 metrekarelik bir alanını kaplıyor. Hı hı. Yani oldukça büyük bir alan. Projede ormanlık alan içinde 544 araçlık otopark. Bakın işte yapılaşma bu. 17.462 metrekarelik şatıl hattı yolu 67.560 metrekarelik yürüyüş yolu Hayvanat bahçesi gibi yapılar olacak Aynı zamanda 18 tane bina var Bu projenin 10.152 metrekarelik bölümünü içeriyor Kent ormanı adıyla sürdürülen bir şey yani aslında bu yapılaşma e, projesi diyelim ee, şimdi orman habitatını bozarak yapay alanlar yaratıyorlar. Park peyzajları inşa edilmesine e, aslında izin veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ yetkilileri yani İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri e, ve İSKİ'nin özellikle İstanbul'un su havzalarının e, bulunduğu bir yeri böyle tek tek yapılaşmaya açmış olması çok çok önemli bir e, sorun olarak karşımıza çıkıyor baktığımız zaman. Evet yani Basına bu açıklamasından aslında... biraz bahsediyoruz. <gülüyor> Kuzey ormanlarının hala ayakta kalmayı başarmış. Evet. yani az önce ifade ettiğimiz o üçüncü köprü, 3. hava limanı, Kuzey Marmara Otoyolu ...dan... ...geriye kalanlar... Evet. <gülüyor> ...bir parça kurtarabilmiş olan... ...bölgesi içerisinde yapıldığını... ...söylemek gerekiyor, bu büyük bir... E, ...tahribat, e, çünkü... E, ...bunları yapabilmek için... E, ...ağaçın kesilmesi gerekiyor... ...az önce Hı -hı. söylediğimiz gibi orman bir bütünlük... ...yani bunun bir kısmını böldüğünüzde... Hı -hı. ...ormanın bütünlüğüne müdahale etmiş... ...oluyorsunuz, e, iş makineleri... ...sokulacak, koca yollar yapılacak... ...mıcır dökülecek... E, ...kaldırımlarla donatılacak... E, Az önce Akgün'de ifade ettiği gibi 544 araçlık otopark evet. yapılacak. Çok büyük şey. zaten var orada ama şimdi eklenecek. Evet yani. bütün bunları da aslında yeşillendirme adı altında Hı -hı. yapılıyor olması da işin. Aynen neyi derler? Ironisi diyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi baktığımız zaman. Bu 7 bölgede 81 ilden esinlenerek hazırlanan bir işte dediğimiz gibi kent ormanları projesi 2013'te bahsedilen. Bu İstanbul Asya ayağına baktığımızda 8 milyon metrekarelik alanı kaplayan bir Beykoz Elmalı kent ormanı da var. Yani bu Hı -hı. yapılmıştı 2014'te evet. proje hayata geçmeden bir yıl içinde yüz binlerce ağaç kesildi. Yani bu projenin bir ağaç düşmanı proje olduğu buradan da belli hani geçmişine baktığımızda sadece birkaç sene öncesine ormanlık alanın da yapılaşmaya açıldığı e, biliniyor Bunlar hatta e, hani İBB'ye soru önergesinde falan bulunuldu. E, elmalı ormanı ve su toplama havzasında kesilen ağaçların hukuki takibi ve gerekli izinleri soruluyor hala bunlarla ilgili bir şey yok Rahatlıkla başvurulan oldu bitti usulü burada da maalesef devam ediyor. Yedi kapılı elmalı ormanın açılışını gerçekleştirmeden daha daha bitmemiş haliyle bile talan devam ediyor. Evet. Şimdi bir yandan da şeyi görüyoruz. Bu işte orman ekosistemini hani yok edecek bu projenin e, üstlenicisi inşaat şirketi Hı -hı. kendi sitesinde e, bu alanın bu projeyle birlikte doğa eğitimine e, Eğitim için kullanılacağını, flora fauna, biyolojik çeşitlilik derslerinin bu bölgede verileceğini müjdesini verir halde nefes alınacak alanlar yarattıklarının reklamını yapıyorlar. Ama nefes alabilmesi yani İstanbul'un nefes alabilmesi bu ormanın bütünlüğünü, varlığını korumasıyla mümkün. Evet. Bunu böyle tarif ettiğiniz süre içerisinde nefes alamaz hale geliriz hızlı bir biçimde. Ee, ama işte yapılan bu projeyle aslında e, çok e, yeşil bir iş yaptıklarını ve işte gençlerin, çocukların e, doğa eğitimlerini bu alanda alabileceklerini ifade eder açıklamalarda da bulunuyorlar. Evet gerçekten artık buna yüzsüzlük denir. Hem orman katliamı yapılıyor hem de işte doğa eğitimi verileceği söyleniyor. Yeşil boyama. Lüpedüz. Bir de hani sen de dedin ya başta Cerattepe'de yapılan şey şirket Hı -hı. işte şu kadar ağaç kestik ama şu kadarını da işte 15 katında dikeceğiz. Aynı zihniyet burada Hı -hı. da kendini göstermiş durumda. Şimdi e, belki şöyle yapabiliriz bu e, basın açıklaması şöyle bitmiş oradan birazcık alıntı yapabiliriz. E, şöyle deniliyor İBB ve bu bahsettiğimiz inşaat firması derslerinizde peyzajı bozduğu, yolunuza çıktığı için kestiğiniz ağaçların doğal yaşama, kuş türlerine ev sahipliği yaptığını, yerlerine diktiğiniz fidelerin ise dekorun birer parçası olduğunu anlatınız. Doğrusu budur. Orman habitatını bozarak yapay alanlar park peyzajları inşa, inşa edilmesine izin veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İBB ve İSKİ yetkilileri ise İstanbul'un su havzalarının teker teker yapılaşmaya açılmasına da göz yumabiliyor. Hı. Ağaçların taşlarla su havzalarının betonla yer değiştirdiğini göstermek için ormanın içine döşediğiniz taşları, kestiğiniz ağaçların dallarını birer simge olarak buraya taşıdık. İşte kent ormanımız bu, ormanınız bu. Kuzey Ormanları Eğlence Parkı, e, Kuzey Ormanları Eğlence Parkı dekoru değildir diye böyle ünlem işareti de koyarak... Öyle hmm. bir basın açıklaması yaptılar. Oradan da küçük bir alıntı evet. yapmış olduk. Şimdi bu orman kısmında şeyi de söylemek lazım. E, bu bölge İstanbul'un önemli tarihi e, su alanı, su havzası. Evet, evet. E, zaten e, biz biliyoruz ki işte belediyenin İBB'nin bir yan kuruşu olan... E, Özel bir şeyle şirket aracılığıyla Şirkete. Su şirketi aracılığıyla Zaten Belgrad suyu 24 ülkeye ihraç edilir Halde. Zaten evet. su varlığı oradan tüketiliyor. Hı. Ama aynı zamanda bu ormanlık alanın tahrip edilmesi bu su varlıklarının da e, yok olması anlamına gelir. Kirlenmesi anlamına gelir. Orman Hı. aynı zamanda su varlıklarının besleyici önemli bir unsurdur. Yağmuru da çeker, nemi de barındırır içerisinde. Hı. Böylece su varlığının daha uzun süre e, kendini idame ettirmesine olanak sağlar. Bu imkanları ortadan kaldırırsınız. Havza içerisinde yapılaşmaya asla izin verilmez ki su temizliği garanti altına alınsın. Evet. Bu tarihi bölgede Osmanlı döneminde var olan ufaklı köyler su havzasını kirletmesi durumunda yerlerinden bile edilmişliği söz konusudur. Evet. Şimdi ise e, kirliliğe olanak tanıyacak ee, şeyler Hı. yapılıyor adımlar bir yapılıyor. sürü projeler evet. evet bu açıdan da hani problem nedir zaten hani iklim değişikliği su varlıklarımızı etkiliyor diyoruz büyük bir kriz içerisindeyiz diyoruz var olanı korumak öncelik halinde olması gerekirken bir e, darbede buradan <gülüyor> alır haldeyiz evet. bunu da söylemek gerekiyor bir de e, Nurhan bunu anlattın Sadece bu da değil tabii yani bir sürü şey var Bir de hepimizin duyduğu bu e, bir şey vardı Bir proje vardı biliyorsunuz e, Haliç'ten başlayarak Cendere Deresi boyunca ilerleyecek Kemerburgaz'a kadar uzanacak Buradan da ormana e, girecek bir dekovil tren hattı Böyle bir proje var Hatta Kuzey Ormanları savunması bu projeye karşı bir imza kampanyası açmış durumda hı hı. Altı buçuk kilometrelik bir ray hattından bahsediyoruz Böylece Cendere'nin Kemerburgaz'a kadar rant cenneti hali, haline getirilmesi amaçlanıyor. Korunduğu söylenen kalan son 2000 bin hektarlık ormanlık alanının tam ortasından Dekovil Demiryolu hattı geçiyor. Yani geçecek eğer bu proje gerçekleşirse. Bir de böyle bir şey var yani e, bu sadece hani o bahsettiğimiz kamu Hı -hı. şirketi değil aynı zamanda bir... Ee, yine ne denir restorasyon restorasyonda değil de, rekreatif amaçlı yapılmış Hı. Bir tren yolundan da hiçbir yere Olmayan bir tren yolunda yapımı e, Söz konusu maalesef evet. Şimdi Hep bir şeyleri hatırlayarak ilerliyoruz Zaten Hı -hı. bu e, Üçüncü havalimanı ve Üçüncü köprünün Yapımı öncesinde Hı -hı. Bu bölgedeki e, Muhtelif e, Su varlıklarının da yok edildiğini Biliyoruz Evet e, sık sık dile getiriliyor ee, işte bu inşaatlar başlamadan önce bölgede bulunan 70 göl ve 8 dere hı hı. E, yine niteliği küçültülerek çünkü e, bir takım koruma kanunları var Türkiye'de ve bu koruma kanunları kapsamında bunların korunması gerekiyordu ama nitelikleri yine küçültülerek e, koruma kapsamının dışına itildiklerini ve kurtulduklarını biliyoruz hı. aynı zamanda inşaat harfiyatlarının da bu bölgelere hmm. döküldüğünü biliyoruz. Evet. Bir de iki buçuk milyon civarında ağacın kesildiğini de biliyoruz. Belki daha fazla bu rakam bilemiyoruz onu. Ama çok büyük miktarda ağaç kesimi de oldu. Bu üç tane proje yüzünden. E, limanının yapıldığı bölgedeki sulak alanlar Trakya'ya İstanbul'a hayat veren terkos gibi önemli havzaları da besliyor. Yani sadece bunun kuzey ormanlarının sınırları içinde olması gerekmiyor. Yani pek çok yere hı hı. zararı oluyor bu e, kurumaların ve e, kirlenmelerin. Sulak alanların korunması yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle de önemli bir e, biyo sahip olan orman alanları, endemik türler, bitkileri barındıran bölgelerde imar çalışmaları yapılabilecek hale geldi. Böylece hani bu yapılabilecek projelerin bu bahsettiğimiz projelerin hukuki zemini tamamlanmış durumda özetle bu sulak alanların önemsiz gösterilmesi sağlandı senin dediğin gibi gölet yerine işte tuttular su birikintisi dediler falan bilimden uzak çed raporları ya da hiç istenmeyen ya da göz ardı edilerek olduğu bittiye getirilen o 3. havalimanı 3. köprü gibi projeler hem Belgrad ormanlarının geleceğini hem de İstanbul'un geleceğini yok etti çünkü susuz hale getirdi en baştan hı hı. kirletmenin evet. dışında. Evet. Belki tekrar vurgulamakta fayda var. Biz kent ormanlarını istiyoruz. Yani bir şehrin e, yeşil alanının ne kadar fazla e, olursa hı hı. yaşam kalitemizin artacağının çok farkındayız evet. Her açıdan Bunu bir vesileyle daha da hatırlatmak Lazım tam da işte bu kent ormanı Orman var olan ormanı Kent ormanını yapmak için hani Tahrip edilmesi sırasında Güme gitmesin kent ormanına ihtiyaç var Bunu hatırlatan bir başka şey de Vardı bu 17 Ağustos Depremi vesilesiyle Hatırlamamız gereken bir boyutu daha vardı 17. yılıydı evet, evet 17. yılı çok büyük can kayıpları yaşadık o depremde Aynı zamanda çok sayıda insan da evinden oldu, hı hı. yıkıldı Büyük kayıplarımız var aslında ve o kayıplardan sonrasında işte bu kentsel dönüşüm adı altında ne yapıldı diye bir bakmak lazım Var olan aslında Hani kent ormanı Aha. diyemeyebiliriz belki ona... ...parklarımız küçücük parklardan Aha. bahsediyoruz... ...bir orman değil... Veya <gülüyor> değil meydanlardan bahsediyoruz... Ya da sonra. meydanlar... Yani o kadar... Meydanlarda bile artık yer Aha. yok yani... E, olmayan şeylerden bahsediyoruz ki... E, ...şimdi tekrar bunun bir çetelesi tutulduğunda... E, ...tablo çok vahim... Evet. ...yani e, bir deprem olması halinde... E, ...toplanabileceğimiz... Ee, ve deprem sonrasındaki işte yaralarımızı işte, sarabileceğimiz bir yer, günlerimizi evet. geçirebileceğimiz Hı. alanların e, nasıl e, avemlere e, terk edildiğini rezidanslara e, görmüş durumdayız oysa işte bu, kent ormanı dediğiniz şey yani İstanbul'u yeşire büründüreceğiz ya da diğer illeri dediğiniz şeyler bunlar olması gerekiyordu evet aynen öyle yani rakamları da e, vaktimiz varsa şey yapabiliriz belki e, çok kısa alabiliriz. verebiliriz yani ha. Nereden başlayacağız? Şişli, Bahçelievler, Zeytinburnu, Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş diye giden acil <gülüyor> evet. toplanma alanları 5 avm, 5 rezistans ve 8 lüks site inşa edilmiş. Bunlar daha öncesinden deprem sonrasında buluşulması gereken alanları şu anda az önce saydığımız işte 5 avm, 5 rezistans Hı hı. Ve 8 lüks site inşa edilmiş. Bunların hepsini kent ormanı yapabilirdiniz. Evet. Yani işte park dediğimiz Evet. E, alanlar yapabilirdiniz. Yapmanız ya da, da gerekiyordu. Var olan parklar da korunabilirdi. Yani evet. ya da demeyelim de bir de o yönü var işin. Hı hı. Şimdi e, 17 sene geçmiş üzerinden ve sanki bu 17 senelik süreç içerisinde kendi hükümetleri iktidarda değilmiş gibi yeni gelmişler gibi konuşan çevre ve şehircilik Bakanı. Mehmet Özse Öz Haseki ne demiş ona birazcık bakalım şöyle diyor yani depremlerle ilgili önlemler alma konusunda inşallah önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere senede tam 500 bin konutu yenileyeceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık. Böyle bahsediyor bunlardan işte 15 senede 7.5 milyon binayı yenileyeceğiz demiş. 1999 depreminden sonra yapılan binalar biraz sağlam gözüküyor ama öncesinde yapılanlar biraz riskli. İşte riskli binaları deprem gelmeden bir an önce yenilememiz lazım. Hiç şeyden bahsetmiyor tabii toplanma alanları falan bunlar yok ve de sanki dalga geçer gibi şöyle demiş. Japonya'da bir insan deprem geldiğinde evinde ninni dinlemiş gibi evinde sağa sola dönerek uyuyorsa Türkiye'deki bizim vatandaşlarımız da inşallah bu yeni konutlarda sanki ninni söyleniyormuş gibi keyifli o depremi izlemiş olacak. Biz de şöyle diyoruz bakanın sözleri bize ninni gibi geliyor hiç gerçeklikle ilgisi yok binaların yenilenmesi yetmez zaten orada da problemler var ama e, yani toplanabileceğimiz alanlar kalmadı zaten biz bu programda bugün birazcık da onu da söylemiş olduk hani. ...toplanabileceğimiz evet. yerler kalmadı. Evet, evet yani söylenenlerle gerçeklik arasında büyük uçurumlar var ve söylenenlere inanmamız bekleniyor. Ama e, ihtiyacımız olan var olan ormanları ve sulak alanları korumaktır. E, var olan krizlere, ekolojik krizlere ancak böyle baş edebiliriz. E, ama e, bunlar tahrip edildiği süre içerisinde bu ekolojik krizlerin maliyeti yine bizler tarafından ödenmek zorunda kalınlıyor... Buna evet. e, itiraz ediyoruz çok güçlü bir biçimde e, ve bu gerçekliğe e, söylenenlerin gerçekliğe tekabül etmediğini e, dilimizi döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Evet, evet su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Haftaya görüşmek, hafta. üzere. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.